Efem geçen gün elime bir kitap geçti ve uzun zamandır aradığım bir eserdi bu. Arkeolog Profesör Giuseppe Donato ve kurator Monique Seyfried'in ortaklaşa kaleme aldığı bu kitap aslında 1989 yılında Emory Museum of Art and Archeology yani Emory Sanat ve Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen bir sanat tarihi sergisinin The Fragrant Past yani Kokulu Geçmiş'in kitapçığı. Söz konusu serginin ilginçliği deneysel arkeoloji kavramına uygun olarak ...ve sergilenen kalıntı ve bulgulardan yola çıkarak bir modelleme yapması. Yani bulgularda ulaşılan antik zamana ait veriler değerlendirilerek... Dönemin aynısı veya çok benzeri malzeme kullanılıyor ve o günkü kozmetik ürünler tekrar üretiliyor diye özetleyebiliriz kısaca. Serginin kitabının içinde kalıntılardan yola çıkarak modeli oluşturulmuş halde Kleopatra'nın Ölü Deniz yakınındaki kozmetik atölyesi de resmediliyor. Officina Aromateria isimli bu atölye belki bilenleriniz vardır. Dönemi için oldukça gelişkin bir fabrika diyebiliriz. Tesis 9 odadan oluşuyor ki bunlardan bir tanesi müşteriler için bekleme odası. Atölye ölü deniz yakınında ama deniz seviyesinden de 400 metre aşağıda. Bir anlamda dünyanın en alçak bölgelerinden birinde yer alıyor yani. Bu atölyenin buraya kurulmuş olması da tesadüfi değil. Zira hemen yanındaki suyun içinde herhangi bir denizde rastlanabilecek... ...magnezyum, potasyum ve sodyum klorür yani tuz seviyesinin tam 10 misli fazlası mevcut. Bu yoğunluğun sebebi de buradaki suyun yüksek hızda buharlaşması ve göl çeperlerinin erozyonla sürekli suya karışması. Hemen yakında yer alan böylesi ulaşılabilir ve verimli bir tuz kaynağı da atölye çalışanlarına o dönem için revaçta olan pek çok kozmetik ürün reçetesini ve ilacı imal etme şansını veriyor. Atölyenin ürün yelpazesinde tuzdan gayrı olarak petrolden ekstra edilen ve o dönemde asfaltit ismi verilerek sedef haftalığının tedavisinde kullanılan bir tür çamurda yer alıyor. Tabii ki bu iki ürünün kendine has ve hoş olmayan kokularını maskelemek için de gene atölyede imal edilen parfümlü yağlar bu maddelerden üretilen kozmetiklerin içine karıştırılıyor. Bununla bağlantılı olarak atölyenin yakın çevresinde, Bugüne kadar sağlam şekilde kalmış mutazam havuzlar da bulunuyor ki sonradan yapılan analizler bu havuzların muhtelif aromatik maddenin olgunlaşma ve kaynaşma süreci yani maserasyonu için kullanılan imalat havuzları olduğunu gösteriyor. Marcus Antonius'un Kleopatra'ya hediyesi olan bu atölye veya imalathane hanımefendinin sağlık, güzellik ve parfümler konusundaki takıntılı tutkusunun da somut bir göstergesi aslında. Kleopatra'nın kozmetik atölyesi ve hanımefendinin kendisi bu konudaki yazıları ve hem ürettiği hem de bol bol kullandığı parfümleriyle elbette ünlü. Ama bunları bu kadar ünlü yapan biraz da hanımefendinin adı geçen ürünleri kullanımının Roma yaşam tarzı Julius Caesar ve Marcus Antonius'la kesişmesi. Bunu belki biraz da kabaca şuna benzetebiliriz. Kendi ülkenizde çok ünlü ve saygın bir film yıldızı olabilirsiniz ama bir Hollywood yapının da Yer almanız halinde bu ün ve saygınlık ülkenizin sınırlarını aşarak dünyanın merceği altına girebilir. Kleopatra'nın ünlenmesi de buna benziyor biraz işte ve yolu o günün etkili gücü Roma İmparatorluğu ile kesişince hayatına dair her şey birden yerel ölçeğin dışına çıkarak dev projektörler altına giriveriyor. Bu ikilinin yani Kleopatra ve Marcus Antonius'un birliğine yol açan gerçek nedenleri ve o dönemde dünyanın doğusundaki politik güç dengesi arayışlarını bir yana bırakalım ve tarihin yumuşak, hülyalı ve masalsı yüzüne bakalım müsaadenizle bugün. Hikayeyi bilirsiniz Kleopatra, Marcus Antonius'un teknesi Daha Tarsus limanına yanaşmadan Onu filukalarla bordalayarak karşılar Anlatıldığına göre Bu sahnede epey nefes kesici bir sahnedir Kleopatra'nın teknesinin güvertesi Baştan başa altın yıldızla boyanıp Gene altın varakla kaplanmıştır Güvertede hanımefendi Fazla da tevazu göstermeden Gene altın renginde Bir kanepenin üzerinde cömertçe uzanmaktadır Ve yanı başında da Şık ama bir örnek giyin Genç Mısırlı olanlar palmiye yapraklarıyla hafif hafif yerpazelemektedirler Kleopatra'yı. Tekneden arp ve flütlerin buğulu nameleri belli belirsiz yükselmektedir. Filuka'nın yelkenleri Roma'da asaletin simgesi olan bir renk yani moraç alan erguvan renginden ipeklerden dikilmiştir ve üstünü üstlük bu yelkenler ve hanfendi'nin kendisi öylesine parfümlü yağlarla bezenmiştir ki, gerek rüzgar, gerek genç mısırlıların yelpaze niyetine salladıkları palmiye yaprakları, o kokuları dalga dalga Marcus Antonius'un güvertesine taşır. Yelkenlere ek olarak gene Kleopatra'nın hemen yanı başındaki üç ayaklı mangan ateşlerinin içinde de binbir türlü reçine veya gene sarhoş edici kokuları duman duman havaya savurmaktadır. Gene rivayete göre bütün bu kokularla neredeyse sarhoş olan Marcus Antonius daha hanımefendinin suretini yakından bile göremeden aşk koklarına hedef olur. Bu aşkın neler pahasına gerçekleşen bir aşk olduğu da Tarihin sayfalarına biraz kanlı yazılmış bir dönem olarak kayda geçer. Yani demem o ki koku bir Romalı savaşçının bile hayatında öyle bir yere sahiptir ki sadece kokunun varlığı üzerinde taşındığı bedeni bile göstermeye gerek kalmadan aşk kıvırıcılarını yakmaya yetmiştir. İyi de kokulara bu kadar yoğun bir hassasiyet Roma kültürünün ta başından beri mi gelmektedir? Roma'nın efsanevi kurucuları Remus ve Romulus Gül bahçesine mi, lavanta bahçesine mi doğmuşlardır da onların torunları kokulara bu kadar hassas ve düşkün ola gelmiştir. Efendim tabii ki ne Remus ne de kardeşi Romulus böyle çiçek bahçelerine doğup da Kokuz zevkini kalıtsal bir kültür olarak torunlarına aktarmıyorlar. Efsaneye göre eski İtalyan kentlerinden Alba Longa'nın Numitor adında bir kralı var ve bu Numitor'un tahtına göz diken kardeşi Amulius allemedip kallemedip onu deviriyor. Devirmekle de kalmıyor devirdiği kralın yani kardeşinin kızı Rhea Silvia'ya da hiç evlenmeyeceğine dair yemin ettiriyor. Sebep e çünkü devrik kralın kızı evlenirse doğacak çocuklarının tahta sahip çıkacağından korkuyor. Fakat olacak olan oluyor ve savaş tanrısı Mars Rhea'ya aşık oluyor. Sevişiyorlar ve Rea'nın Mars'tan ikiz oğulları dünyaya geliyor. Rea'nın oğullarının büyüyüp kendisini tahtından edecekleri kargısıyla Amilius bebekleri bir sandığın içinde Tiber ırmağına attırıyor. Taşan ırmağın suları alçalınca ikizlerin içinde bulunduğu sandık kıyıya vuruyor. Onları bulan bir dişi kurt sütüyle besleyerek büyütüyor. Kurt gibi Mars'ın kutsal saydığı hayvanlar olan bir ağaç kakanda çocuklara yiyecek taşıyıp karınlarını doyuruyor. Daha sonra ikizleri bulan kralın çobanı Faustulus onları karısına götürüyor. Çobanla karısı Remus ve Romulus adlarını verdikleri çocukları öz çocuklarıymış gibi büyütüyorlar. Her ikisi de gözünü budaktan sakınmayan güçlü ve yiğit delikanlılar oluyorlar ve serüvenci bir çoban çetesinin başına geçiyorlar. çeteciliğin olağan hallerinden biri olarak Remus yakalanıyor ve cezalandırılmak üzere Numitor'un huzuruna çıkarılıyor. Delikanlının hiç çobana benzemediğini gören Numitor onu sorguya çekiyor ve çok geçmeden kim olduğunu anlıyor. Kimlikleri ortaya çıkınca da Amulius'a karşı baş kaldıran Remus ve Romulus korktuğunu başına getirip Amulius'u öldürüyorlar ve krallığı büyük babaları Numitor'a geri veriyorlar. Gel zaman git zaman bir kent kurmaya karar veren Remus ve Romulus duygusal bir kararla olsa gerek... Dişi kurdun onları emzirip büyüttüğü yeri seçiyorlar. Romulus Palatium yani bugünkü Palatino tepesinin çevresine bir duvar örmeye başlıyor. Remus ikiz kardeşinin ördüğü duvarın çok alçak olduğunu ileri sürerek kardeşiyle alay ediyor ve savını kanıtlamak için duvarın üzerinden atlıyor. Sen misin benimle dalga geçen Romulus bu küçük düşünme karşısında büyük bir öfkeye kapılıp Remus'u öldürüyor. Kardeşi öldükten sonra da durmuyor ve kendi adından esinlenerek Roma adını verdiği yeni kentin yapımını sürdürüyor efsanenin devamına takılmayalım kısaca Roma importorluğunun tohumu da böylece atılmış oluyor suya ölmek üzere bırakılıp sonradan bulunan bebek hikayesini daha sonra başka dinlerin ve kültürlerin efsanelerinde de elbette görüyoruz ama konumuz o değil ve biz başladığımız yere dönelim müsaadeniz olursa. Gördüğünüz gibi Roma'nın kuruluşunda çiçek bahçesine doğmak falan yok. Hatta şurası kesin ki Romalıların ilk dönemlerinde parfümün veya kokunun günlük hayat içinde yeri yok denecek kadar önemsiz. Hak yemeyelim nazardan ve kem gözden korunmak için... İlk zamanlarından beri her Romalının evinin kapısına bir demetçik mine çiçeği asılıyor ve elbette mine çiçeğinin de kendini belli eden hoş bir kokusu var. Ama bunun ötesinde koku ne günlük ne de ibadet hayatlarında yok Romalıların. Yıllar sonra tapınakları buram buram kokuya boğulan Romalıların bu ilk dönemde tanrılarına adadıkları içinde de tütsü yok en fazla bir dal defne birazcık tuz var. Neden? Çünkü bu dönemde Romalılar daha incelikli diyebileceğimiz bu tip hedonik bir yaşama yabancılar. Bilseler belki kullanacaklar bu kokulu maddeleri ama bilmiyorlar çünkü ilgi dolu bakışları başka bir yöne çevrik durumda o dönemde. Bütün amaçları sahip oldukları, kontrol ettikleri toprağın alanını genişletmek ve bunun içinde savaşmak. İstila istila istila diye kıvranıyorlar yani bir anlamda. Ancak savaşlarda başarı kazanıp kontrollerine aldıkları alanlar büyüdükçe ister istemez başka yaşam tarzlarıyla iletişim kurmak zorunda kalıyorlar. Kanlı da olsa her iletişim aslında aynı zamanda bir kültürel alışveriş elbette. İki tarafta birbirinden bir şeyler öğreniyor, adetleri değişmeye başlıyor vesaire vesaire. Bundan kelli Etrüskler, Fenikeliler, Yunanlılar falan hep o zamana dek Roma'ya yabancı olan pek çok rafine değerin Romalılarca tanınmasına sebep oluyorlar. Asya ve Afrika'nın derinlerine girdikçe Romalılar belki başta snob bulup burun kıvırdıkları rafine zevklere yavaş yavaş aşina olmaya, aşina oldukça da alışkanlık geliştirmeye başlıyorlar. Bu alışkanlıkların içinde tüm bu bahsettiğim diğer kavim ve kültürlerin hayatları içinde önemli bir yere sahip olan koku kullanımı da elbette mevcut, hem de hatırı sayılır bir miktarda mevcut. Magna Grecia'yı yani İtalya'nın güneyini, yani Sicilya ve çizmenin topuk bölümlerinde yer alan, gelişmiş Yunan kolonilerinde ele geçirdiklerinde gizli idolleri olan Yunan'ın bütün bilgi, yaşam tarz ve zevk girgimini içselleştirmeye başlıyorlar. Antik Yunan'da koku ve tıp neredeyse iç içe geçmiş vaziyette ve gerek cemiyet hayatında gerek kamusal alanda oldukça büyük bir yer tutuyor. Yunan kültürünü birebir yaşayan ve ana vatandan buralara göç etmiş olan Yunanların kurduğu bu kolonilerin istila edilmesinden sonra, İsa'dan önce 146 yılında Kartacalıları da ellerinin tersiyle savuran Romalılar sonunda Akdeniz'in tek hakimi haline geliyorlar. Ve ufak ufak artık sanki baştan beri kendilerinde varmış gibi içselleştirdikleri koku kullanımı için gerekli olan aromatik malzemenin ithalatına başlıyorlar. Aromatik malzeme dememden kasıt daha çok Akdeniz ve Ege florasında yer alan aromatik bitkiler, kekikler, biberiyeler, defneler vesaire. Telaffuz edince uzun gibi gelen ama tarihin bütünü içinde kısa görünen bir zaman dilimi sonrasında sonra 109 yılında Arabistan'ı da fetheden Roma, bu kez uzak ve yakın Asya'nın tüm zenginliklerine rahatça erişebiliyorlar. Ve bu zenginlikler haliyle bol bol ve çeşit çeşit parfüm ve ham maddesinde içeriyor. Zaten Akdeniz'in kontrolüyle kullanımlarına aldıkları aromatik bitkilere bu dönemde egzotik çiçek, reçineler ve baharlı maddeler de katılıyor. Çünkü Arap elleri zaten bunların ticaretinin en önemli merkezi. Yunan ve Arap etkisiyle Roma'nın o mağrur savaşçı ağırbaşlılığı, bir anlamda ağır abiliği de Şekil değiştirmeye başlıyor ve istila istila açılıkları atıp gözleri başka bir şey görmeyen bu savaşçı topluluk bütün duyuların uyarılmasıyla zenginleşen bir hayatın keyfinin farkına varmaya başlıyor. Bu farkına varma bir zaafa dönüştüğünde ise az önce anlattığım Marcus Antonius örneğini görüyoruz. E iyi de Romalı generaller kokuya karşı böylesine hassas olurlarsa onların komutası altındaki diğer subay ve erbaş rahat durur mu? İmam-cemaat ilişkisi hesabı, onlar da kokunun çılkını çıkarmaya başlıyorlar elbette. Centurionlar kokulu krem kapları yani uncentarileri olmadan sefere çıkmamaya, silahlarını bile kokulu yağlarla silmeye başlıyorlar. Küçücük bir parantez açalım, centum yüz, centurion da yüzbaşı demek. Ayrıca her Roma lejyonunda altmış centuria yani bölük yer alıyor. Parantezi kapatıp devam edelim. Bu koku kullanımı işi orduda öyle abartılıyor ki o muzaffer bir edayla sefere giderken elde mızrak üzerinde taşınan dökme bronz Roma kartalları ve birlik flamaları diyebileceğimiz standart isimli bayraklardayı Kokulu yağları yatırılıp sefer veya kutsal törenlerde böyle kullanılmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi bu standartların veya flamaların en önemlileri de üzerinde SPQ ve R harflerinin yer aldığı yani Senatus Populusque Romanus, Roma halkı ve Sanatosu amblemiyle süslü egemenliğin sahibini belirleyen standartlar. Bugün için bu manzara garip ve tırnak içinde fazlaca yumuşak gelebilir ama bütün bunları uyguluyor olmaları elbette Romalı askerlerdir. ...varlık sebepleri olan birinci vazifelerinden yani düşmanlarını öldürüp geçtikleri yeri kana boğmaktan geri bırakmıyor. Az önce dedim askerler bu koku uygulamalarını hem savaşta hem de barışta katıldıkları törenlerde uyguluyorlar diye. E onları zaferden dönmüş halde tören geçişi yaparken gören... Ve yanlarından geçtikçe kokularını hayranlıkla işlerine çeken vasat Romalı siviller de elbette lejyonların bu güç ve estetik harikasının bileşenlerine uzak kalamıyor. Güçleri yettiğince onlar da kendilerini kokulandırmaya çabalıyorlar. Ama Roma'da sivillere geçmeden bir kısa kahve molası verelim müsaadeniz olursa. Can Göksu ve Gülce Duru'dan dinliyoruz My Woman. my heart and um... yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Can yoksun ve Gülce Duru'dan dinledik My Woman. Romalıların parfüme düşkünlükleri bir zevk mi yoksa bir ihtiyaç mı? Belki aslında bu konuya da biraz kafa yormak gerekiyor. Öncelikle Roma o zamanlar için bilinen dünyanın cazibe merkezi. Taşı toprağı altın tanımına uygun bir kent yani sunduğu fırsatlar açısından. Bütün hükümet görevlileri, kumandanlar, politikacılar burada ve ayrıca ticari hayatı ilgilendiren pek çok kararda Buradan çıktığı için paranın sahibi olan ticaret erbabı da cabası. Bu haliyle Roma'yı dönemi ölçülerinde oldukça kalabalık bir şehir haline getiriyor. Şehir kalabalık ama görkemli ana caddeler ve meydanlar dışında insulae adı verilen sokakları daracık ve sokakların çevreleri de gene o zaman ölçüsüne göre yüksek yani çok katlı binalarla çevrili. Her ne kadar Romalıların muhteşem bir kanalizasyon sistemleri mevcut olsa da bu kanalizasyon sistemine bu çoğunluğu, ...çok katlı binaların sadece en alt katları ve tabii ek olarak halka açık tuvaletler bağlı durumda. Dolayısıyla o dar sokak yani insülaya içinde yer alan çok katlı binalardan birinin üst katlarında oturan bir kiracı... ...tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra atıklarını yani dışkı ve idrarını sırlı toprak bir kap içinde... ...ana merdivenin altına konulmuş bir toplama variline boşaltmak zorunda. Bu ne demek? Bu şu demek her kiracı o kabı boşaltana kadar dairesinin içinde o kokuyla beraber yaşamak durumunda. Ayrıca kapların boşaltıldığı biriktirme varili de gene başlı başına bir başka koku kaynağı. Bazen ele kiracı biraz tembel veya edepsizse, hiç öyle kaba biriktireyim de varile boşaltayım diye uğraşmıyor, açıyor pencereyi, boca ediyor içindekini aşağı. Roma hukuku meşhurdur bilirsiniz ama o hukuk da tabii yaşanan olaylar üzerine inşa ediliyor. Demem o ki böyle edepsiz bazı Romalıların, hiç aşağı bakmadan ve kontrol etmeden boca ettikleri lazımlıklar yüzünden aşağıdan o an geçmekte olan talihsiz Roma vatandaşları tarafından açılmış pek çok davanın kayıtlarına jürili ve seyircili Roma mahkemelerinin kayıtlarında sık sık rastlanıyor. Bazen de bu kapların dökülmesiyle falan hiç uğraşmayıp evden çıkarken çöp poşetini binanın çöp kutusuna bırakır gibi en yakın dükkanın önüne falan bırakıyorlar kaplarını. Tabi dükkan sahibi bu durumu keyifle ama olan da olmuş ve kelime anlamıyla dükkanının önünü dışkı götürmüş oluyor adamcağızın. Her sınıftan Roma'lı, dar sokakların bu tatsız kokusunu elbette yaşıyor. Yani zengin de olsanız, kent dışında veya Tiburtina'nın yakınlarında bahçedeki bir villada da oturuyor olsanız, el mahkum işinizi görmek için Roma'nın merkezine geliyorsunuz. Roma'nın kendi vatandaşlarına yönelik ilkesi egalitarianizm, yani eşitçilik de en görkemli yapıların bulunduğu mahallelerle en Mütevazi konutları birbirinin içine sokmuş durumda yani Roma merkez kokuşuyor herkes durumları var ortalıkta buna bir de nemli ve durağan iklimi eklerseniz önüne geçmek için veya en azından kısa vadede önüne geçmek için bu kokuları güzel olanla başka kokularla maskelemekten başka bir çare yok. Peki bu anlattıklarım doğrultusunda diyelim ki Romalı için parfüm ve kokulandırmanın bir gerek olduğuna kani olduk. Ayrıca yeni ele geçirilen ülkelerdeki daha rafine yaşam tarzlarının da muhteremleri etkilediğini kabul ettik. Sonuçta da sebep hangi birisi olursa olsun koku bir şekilde Romalı'nın yaşamına girdi ve Roma'yı da çağının en büyük kokulu madde ithalatçısı dolayısıyla da kullanıcısı haline getirdi. E tamam. Peki bu kokulu unsurlar nasıl oluyor da gündelik yaşamın içine entegre ediliyor acaba? Kısaca bir göz atalım şimdi bu Roma'da kokunun kullanım alan ve şekillerine. Efendim öncelikle taze ve kokulu çiçekler ve bunlara ilave olarak gene kokulu ağaç yapraklarından örülmüş çelenkler şehrin her tarafına yerleştiriliyor. Şunu unutmayın Roma'nın dört bin yanı tanrı ve savaş kahramanlarının heykelleriyle dolu. Bu heykellerin istisnasız hepsi kokusu geçene veya karakterini yitirene kadar orada kalacak olan bu çelenk ve taçlarla dekore ediliyor. Pliny the Elder veya Yaşlı Pliny diye bilinen Gaius Plinius Secundus'un yazmış olduğu Historia Naturalis isimli kitabın hatırı sayılır bir bölümü bu kokulu çelenk ve taşların nasıl yapıldığına ve hangi bitkileri içerdiklerine ayırmıştır desem sanırım bu uygulamanın Roma'da ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir nebze olsun ifade etmiş olabilirim. Kısa bir uzunsuz bilgi Pliny the Elder yani Gaius Plinius Secundus yani yaşlı Pliny, Como Gölü kıyısında doğmuş bir doğa bilimcisi, filozof ve yazar, aynı zamanda da ordu ve donanma komutanı. Burada bahsetmiş olduğum historian naturalist veya Türkçesiyle Doğa Tarihi isimli eseri ise Direkt olarak doğadan gelen veya doğayla bir şekilde ilgisi olan her türlü malzeme hakkında öğretici olarak yazılmış bir nevi ansiklopedi. Toplamda tam 37 ciltten oluşuyor ve 2000 küsur kaynaktan topladığı 20.000 başlığı içeriyor bu eser. İçeriğinin zenginliğinin yanı sıra formatıyla da kendisinden sonraki tüm ansiklopedilere bir örnek oluşturuyor. Zira gerek referanslar kısmı gerekse içeriği oldukça ayrıntılı ve indeksi son derece özenle hazırlanmış. Roma'dan günümüze olduğu gibi ve eksiksiz kalabilmiş sayılı eserden biri bu ansiklopedi ve pek çok Roma tarihçisi için de elbette en önemli kaynaklardan biri haline gelmiş durumda günümüzde. İyi de neden yaşlı Plini veya Pliny the Elder deniyor bu muhtereme? Doğru tahmin ettiniz çünkü bir de Pliny the Younger yani bir de genç Pliny var Roma tarihinde. Bu ikincisi yani genç olanı da bizim yaşlı Pliny'nin kuzeni. Genç Pliny de amcası gibi yazar fakat esas görevi hukukçu olması. Onun yazmış olduğu pek çok evrak bize bugün Roma hukukunun ilke ve çalışma şekli hakkında ışık tutuyor. E iki yazar İkisi de Roma'nın önde gelen şahsiyetleri bir de isimlere aynı olunca tabii birini diğerinden ayırmak için böyle yaşlı genç gibi sıfatlar takılıyor bu muhteremlere. Evet Plinigilleri mezarlarında rahat bırakıp dönelim konumuza. Tabii ki Roma'da sadece şehirde veya açıkta bulunan heykeller değil tapınaklardaki tanrı heykelleri de kokulandırma uygulamalarından nasiplerini alıyorlar. Bir zamanların sadece bir dal defne veya bir avuç tuzla ayin geçiştiren Romalısı gitmiş, yerine koku duyusunun da dahil olduğu bir duyular bileşkesi içinde tapılan Romalı geçmiş durumda. Tapınaklardaki bu heykeller hem çiçekli taç ve çelenklerle süsleniyor, hem de kokulu yağ ve merhemlerle siliniyorlar. Hemen yanı başlarındaki tütsürüklerden havayı zengin bir kokuyla doldurabiliyor, Olduran, ...tütsü karışımlarının dumanları yükseliyor. Her ne kadar tanrıların anlamları bir heykelin mermerinde maddeleştirilmiş olsa bile... ...Romalılar diğer tüm antik dinlerin tanrıları gibi soyut varlıkla iletişimin ancak soyut bir iletişim aracı... ...yani kokulu mesajlar, talepler ve şikayetlerle oluşturulabileceğine inanıyorlar. Bu dünyadan da öbür dünyaya sadece kokulu mesaj değil... Vadesi olan Romalılar da gidiyor elbette. Demem o ki Romalı cenazeleri de kendilerini kokulandırılmaktan sıyıramıyorlar. Bazıları hele ki yoksulsalar gömülüyorlar ama Roma'da esas olan cenazenin funus denilen cenaze törenini takiben yakılması. Yakılma işleminde kullanılan odunların kokulu ağaçlardan seçilmesi cenaze ve sahibinin seçkinliğinin bir göstergesi. Ağacın kokusunun yeterli olmaması halinde üzerlerine parfümlü sular serpiliyor ve yanı sıra bu cenaze törenlerine elbette tütsüler de eşlik ediyor. Tüskülüklerin içinde bol miktarda tarçın ağacı iç kabuklarıyla beraber birazcık da mür sakızı yakılarak ölen son yolculuğuna kokulu alevler içinde uğurlanıyor. Cenaze kokulandırılmalarında daha çok tarçın ağacının iç kabuğu kullanıyor dedim ama bunun istisnaları da yok değil. İmparator Neron mesela tekmeleyerek öldürdüğü ikinci karısı Popaya'yı son yolculuğuna yakarak değil cenazesinin içini baharatla doldurtarak ...ve bir anıt kabire gömerek uğurluyor. Neden tekmeliyor peki Neron Popeye'yı? Efendim popea ikinci çocuğuna hamile fakat Neron eve pek uğramıyor. Popeye bir gün gene hassas bir anında benimle ve doğacak bebeğinle ilgileneceğine yarışlarda vakit geçiriyorsun diye çemkirince Neron'un yüzüne. Tabii Neron da bu durumda yapılacak tek makul hareketi yaparak tekmeyi basıyor karnına ve Popeye'ye da terki dünya ediyor. Hakkını yemeyelim bu ölümden sonra Neron da çok üzülüyor. Ve hatta vicdan azabından olsa gerek Popeya'nın funusu yani cenaze töreninde öyle çok tütsü yaktırıyor ki Roma kentinin Arap ellerinden gelmiş birkaç yıllık mürsakızı stoğunun bu cenaze töreninde harcandığı rivayet ediliyor. Oy oy oy, ölümdü cenazeydi gibi tatsız bahisleri kapatalım mı artık ve kanlı canlı romanın yaşamında kokunun yerine göz atmaya da haftaya devam edelim mi efendim? Evet haftaya gene buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın diyorum. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com taksim Ozan, koku adresinde de görebilir soru ve yorumlarınızı.